Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Zülhü Aleyhisselam yaptığı SED. Bu konu geçen hafta başlamıştır bu konuya. İnşallah bugünkü konumuzda asıl SED'in yapılması ve sonra bu SED'in yıkılması, parçalanması konusu inşallah. Üç tane İsim geçiyor kuran Kerim'de. Bunlar peygamber mi, evliya mı, kesin bilmiyor. Yani kuvvetli zanlara göre peygamber daha da kuvvetli. Mevlam buyuruyor. Süm etba sebeba. Hazreti Karnay Aleyhisselam önce biliyorsunuz batıya gitti, doğuya gitti. Ondan sonra Tekrar bir yola tabi oldu. Kuzey'e doğru gitmeye başladı. Orası beraber. Hatta iza belega beyni seddeyni. İki sed arasına ulaştı. Buradaki sed dağ anlamına geliyor. Yani seddeyni cebeleyin anlamına geliyor. Demek ki doğunun sonuna kadar gitti. Asya'nın etti. Artık tabi kara bitti. Ondan sonra kuzey yöneldi. Kuzey yöneldi. Ve geçen hafta konusunda geçtiği gibi karanlığa da girdi. Karanlığa girdi. Demek ki kutu bölgesinden girdi. O zaman orası geceymiş. İki da arasına geldi orada. Vece de min duni kome. Orada bir kavim, bir toplum, millet buruldu orada. Demek ki o zaman da dünyanın her tarafında insan yaşadığı yerler varmış her zamanda, o zamanda. Laeki adu ne, yevkahune kavla. Buradaki yaşayan insanların da özellikle şuymuş bunların da, bunların lügatları ayrıymış. Çok az kelime biliyormuşlar bunlar. İşaretlerle konuşamış bunlar. Yani sözleri kolay anlaşılmayan bir toplum. Kalu diyor ki bu toplum Zülkan Aleyhisselam'a Ya zelkarneyni Ey Zülkanin diyorlar bunlar. Peki tabi nasıl konuşuyor ama bunlar konuşuyorlar. Burada şimdi iki ribayet var. Birincisi o ülke yakın bir yerden bir tercüman vasıtasıyla konuşmaları. Fakat bu biraz tabii zayıf ihtimal bu. İkincisi doğrudan ya bunlarla Zükeriyya aleyhisselamın konuşması bunlarla. Yani bu da eğer bir tabii mucize olarak konuşması. Dördüncü kişi o toplum Zükeriyya aleyhisselama İnne Yecüc ve Mecüc. İki toplum. Biri Yecüc, biri Mecüc. Bu isimler tabii Arapça değil bu isimler. Anlamı tam bilinmiyor. Bazı müfessirlere göre ecice kökünden geliyor ki bir alev anlamına gelmiş oluyor. Ya bu kesin değil bu. o zamanki toplumun kullandığı bir kelime bunlar. Yani iki millet varmış arada. Bir ismi Yecüş, öbürün ismi de Mevcüş imiş. Diyorlar ki, o iki dağın önündeki toplum, Zükanî Şah bunu diyorlar. Yecüş Mecüş milletlerin müstidüğü ne fil erdi? Yer diyorlar bunlar, fesat çıkıyor bunlar diyorlar. Fesat değil, Fesat bunların fesatları da. Bunların ülkelerine bunlar baskı yapıyormuşlar. Ne kadar mal mülk ne bulsa alıp buna gidiyormuşlar bunlar. Ekinlerini harman yaparken al götürüyormuşlar. Hayvanlarını hat insanlara kaçırıp yamyanmışlar bunlarda. İnsan etkin kişilermiş bunlarda. Demek ki buradaki toplum onlarla başa çıkamıyor bunlar vahşi cenab şekli insanlar, yanım insanları diyorlar, ya zerkane diyorlar böyle bir toplum bu iki kavim ülkemize basını yapıyorlar e, fesat çıkarıyorlar şimdi bu yapıyorlar, sayıyorlar Fer harcan. diyorlar ki ne olur sana para verelim diyorlar yani bir vergi işte bir para sana verelim Ale en teccali beni ben sedda aramıza bir set, bir sur duvar yap diyorlar. Demek ki kenara bunu yapamıyorlar, Güçleri buna yetmiyor, ya onda öbürde bunları. Bunlar, hazırcanıssım yalvarıyorlar, semiz aramıza bir set, bir duvar, sur yap diyorlar. Kale. Zükan Selam onlara cevaben şöyle diyor. مَا مَكَنِهِ رَبِّي hayrın. Rabbimin bana verdiği nimetler en için daha haylıdır Rabbim bana verdiği nimetler diyor. İktidar, güç, kuvvet her şey ona Rabbim verdi kendisine. Yani onlardan bir para altını istemiyorum onlardan. bir kuvvetin Bana siz diyor Gücünüzle yardım ediniz. İnsan gücüyle yardım ediniz. Eca ben hüküm ve ben nevüm redma. Ta ki aranızda bir engel mali duvar yapayım buyuruyor. Tarihte, tabi çok böyle yapılmış seder tarihte. Fakat bunların... Önemi bizim işin geçtiği olmuş şu zamanda. Bakalım bu set bizim iş önemli bala. Yani. İnşallah sonu bu konu gelecek burada. Bunun üzerine o toplum suyolar ya zerkane'nin sanıts yardım edelim ne yapalım diyorlar. Şuna buyuruyor: Atuni bana getiriniz züberel hadid. Demir kütlere getirin bana. Kütle demir. Yani ufak parça değil de büyük demir parçalarını bana getirin diyor. Demek ki o dönemde de insanlar demirden yaralanmıştır. O anlaşılıyor bundan. Demir varmış demek o dönemde de. Hatta İzhan beni Sadefe'ni. Bunun üzerine çalışma başlıyorlar. İki dağ arasına tabi bir arasına kadar mesafe bilmiyor. Almipesler geçiyor burada bir ferso ölçü veriyorlar ama bunlarda bir kesimci bunlar bunlarda. Yalnız yakın değil tabi. İki dağ arasına büyük iki dağ arasına önce temel kazırlı kazılıyor, temel kazılıyor. Ta su çıkıncaya kadar. Yani alttan delip geçmesinler diye o yönde. Önce temeli derin kazdırıyor. Hatta genişliğini çok şöyle müfes Gayet geniş bir şekilde ve ne kadar uzunluğu mesafesi kendisinin. Önce temel kazılıyor. Alttan su çıkıncaya kadar. Ondan sonra demirler getiriliyor. Demirle buraya gelişten başlanıyor. Arada boşluk bırakıcı diyor Arada boşluk bırakıyor. O boşluklara da odun koyduruyor. Odun arada boşluk konuyor. Ve demirler getiriliyor. Haklıca sağ beyne sadafini ta iki dağ arası eşit bir şekilde kapanıyor. Düşünün ki iki dağ. Daha büyük dağlar. Artık kaç yüz metre ise o kadar yükseliyor yüksekliği. Genişliği gayet geniş olmak üzere. Boya tam bilinmiyor bunların. Bu şekilde demirlerle, demir kütleleri Büyük bunlar dolduruluyor. Arada boşluk bırakılıyor. Boşluklara da odun konuyor boşluk arada. da. Kalen fuhu. Dedi ama iki tane arası eşit bir şekilde düzenince ateş yaktırdı etrafına. Ateş yaktırdı. Odunda tuşturuldu. <gülüyor> Ve şöyle buyurdu kalen fuhu Üfleyen bakken de kürükleri, kürük. E i̇şte kürük diye bir şey vardı. Sıcak de bu vardı. İşte bunu tabi vardır. Böyle kürüklerler de ateşi yakardı bu. Demek ki iki tarafı, karşı iki tarafa da kürükleri kondu. Kürükleri üfleme başlıyor, basma başlıyor böyle. Yani basınca hava veriyor, ateşi üflemiş oluyor bence. Ve epey tabi bir zaman bu kürükler basırıldı, üflendi, odunlar iyice yandı, odunlar yandı. Hatta da calevün naren ta ki o demirler ateş gibi oldu. Demirler. Demir ısınınca ne yapar? Hem hafif bir yumuşama yapar, hem de kıpkırmızı ışık saçar demir. Ne zaman? Bu ısı 5 dereceye bulunca ama. Yani demir 500 derece ısınınca ısınınca kıpkırmızı olur. Işı saçar, hafif yumuşama yapar. Eski sıcak demirciler ısıtıp bunu döverlerde yumuşak oldu şu zamanda. Döverlerde. Kale Atun Üflük Aleyhi Kıtra Şimdi tabi odunlar yanınca ne oluyor? Aradaki boşluklar meydana çıkmış oluyor bunlar. Buradaki Eusuf Aleyhisselam onlara şimdi bana dedi eriyen bakır getirin bakalım. Bir tarafta da bakırlar eritildi. Bakır eritildi. Artık tabi nasıl bir kaptan yaptı bunu bilemiyorsa bunları. Eritilmiş bakırlar. Dedi ki eriyen bakırları bana getirin. Üfrü aleyhi kıtra üzerine bunu dökeyim. Üzerine bunu döktü. Boşluklara erimi bakın, doldu. Yekpare bir küt demik tü bu bir şekilde. Şöyle böyle müfessirler burada. Bu diyorlar bir mucize-i bahire. Yani acayip bir mucize bu diyorlar şimdi buna müfessir-i Ve bunu evlilerin yapması da mümkün değil. Yani bu kerameti aşan bir mucize bu. Neden bu şimdi? Düşünün ki kim biri yüksekliği kaç yüz metre gemi küteleri. Ateş gibi yanıyor, Kıbrıs'a kızarıyor. Yani en aşağı 500 ısınıyor bunlar. Oraya yanaşmak mesela yanaşılmaz tabii. İkincisi erimiş bakır. Bakır neden verir? Bakır. 1080 derece ısınınca o zaman bakırı bakınız. 1080 derece ısındı mı bak eriyor. Nasıl eriyor bunlar? Şimdi atomlar bir çekim kuvveti vardı. Ben. Bu ısı o kuvveti yenince çekim kuvveti dağılıyor, gidiyor. Onu yenince tabii sıvı haline gelmiş oluyor. Bu. Şimdi bu bakır 1080 derece eriyen bakıl. Bakır. Burada şu iki nokta dikkat çekmek gerekiyor burada. Bakın ne dedi onlara? Dedi ki onlara önce, bana dedi demir kütleri getirin. Getirirler böyle. Temel kadar yardım etti bunlar. İkincisi bir de, üflendi körükleri. Üfletti onları. Fakat bu bakırı, erim bakır dökmeye gelince, onu kendine döktü bakınız. Karşimetre çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Oraya? Yukarı yukarıya döküyor böyle. Yani iskele nasıl kurulur, Nasıl yaptı böyle? Oraya yanaşmaları, eriyen bakır dökmeleri e, düşünün ki o kadar muazzam bir kitleye karşimetre bir yere bakır dökülmesi oraya ancak bu tabi. Umurca bakan bir şey bu. Bakır döküldü. Odunların yanınca olan boşluğa bakır dolduruldu bakın şimdi böyle. Dolduruldu. Yekpare, bir de kaynadı bunlar, kaynadılar. Yekpare para deyimin kütüsü olmaya geldi. Ve şöyle buyurdu onlara, Zülkan o topluma Femest ta'u en yezheru Korkmayın, o meccüs yecici kavmi bunun üzerine aşamaz artık buyurdu böyle. Ne geçemezler buna? Onlara garanti verdi. Eğer müslüman verdiğin yapsa bunu yapsalar, yani yapamayacaklar. Bu da bir mucize. Bu da bir mucize. Öyle burada onlara, onlara bunu üzerine aşamayacaklar. Görebilecekler burada. Emmestet taulehu nakba ve bunu delemeyecekler. görübüler. Ne bunu dilebilecekler, ne aşabilecekler. Kale. Ne güzel kainet selam sonda, haza <gülüyor> rahmet min rabbi. Bu benim bana bir rahmeti bu. Rahmet verdiği bir Allah'ın bir rahmeti bana verdi rahmet o böyle Yani o dönemde bunun yapılması el gücüyle imkansız bir şey Bu de. demirle getirelim o karaya, onları yakmak, o erim bakırları dökmek. Kim biri kaç binlerce ton erimi bakır döküyor? Mu? ben benici. Bunu bir insan tek kişiyle kaç bin ton bakır boşu olacak. Evi bakır bu da olacak arada. Bunun için öyle bir diyor de haza rahmetimir rabbi bu benim rabbimin bana bir rahmeti. Allah verdiği bir nimeti Anlamına geliyor bu böyle. Ve şimdi sonra şöyle bir diyor fi iza caa rabbi ama rabbimin va'deti zaman gelince yani kıyamet yaklaşınca. Ci tekka. Mevlam onu yere bir edecek. edecek. Ve kâne va'du rabbi hakka. Rabbim va'du haktır, gerçektir, olacaktır buyuruyor. Tabi bu da nedir? Bir zükranı eden peygamberin bu dair bir mucizesi. Yani kıyametin kopacağı yaklaşınca. Bu set orada yıkılacak. Hatta yerine bir olacak. Yani belki yere batacak. Şimdi gelelim bu set nerede? Ne zaman yapıldı? Şimdi bir tarih var değil mi? Tarih var. Tarih iki ayrı oluyor. Bir tarih önceki zaman deniyor. Bir de tarih zamanı deniyor. Tarih zamanı yazılı belgeyle başlıyor. İlk yazılı belge bulunmuş. Ondan sonra tarih oradan başlıyor. Yazılı belgeden önceki zamana ne diyor? Tarihden önceki zaman. Bilinmeyen zaman. Oraya tarih ulaşamıyor muhtemelen. Nuh mesela tufanı. Ne zaman olduğu bilmiyor mu? Bilmiyor. Neden? Tarihine ulaşamadığı zaman. E yazın ne zaman başladı peki? Yine tarihçilere göre Mezopotamya bölgesinde. Mezopotamya, Diz'le, Fırat arasına bu bölge geliyor. Ve yeni tarihçilere göre de ilk yazı Sümerler zamanından kalma tahmin ediliyor. Tahmin alın bu yaşı. Bir de hadislerine bakalım. Ne bu ne buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri? Hadisler Tirmizi'de. Evvelimene hatta bil kalemi İdris Aleyhisselam. Bakın. Peygamber belabül muhtemelinde. Bak. Evvelimene hatta bil kalemi ilk olarak kalemle hat eden yazan İdris Aleyhisselam Demek ki İdris Aleyhisselam'a kadar ondan önce yazı yokmuş dünyada. Çünkü Evvelimene hatta Hat yazı geliyor. Yazan da hatta denir Arapçada. Hatta yazı yazı anlamına geliyor. Demek ki ilk kalem yazı bakın burada. Bir i̇lk kalem geliyor. İlk olarak kalemle yazan. Nasıl kalem tabi? Bilemiyoruz tabi artık. Kamuş neyse artık kalem, kalemler. İlk yazı yazan Yusuf Aleyhisselam. İlk hesabı matematik bulan da Yusuf Aleyhisselam muhtemelen. Yerizde böyle şey. Şimdi tarihçiler ne yapıyorlar? İlk yazı Mezopotamya bölgesinde geliyor. Tabi onlar peygamber ulaşamadığı için tarihçiler ne yapıyorlar? E, Sümerler zamanında başlamış diyorlar. Tabi Faradlı, Çiviyatlı, Şunlar, Bunlar mesela yazılar bunlar diyorlar. Oradan tarih oradan başlıyor. Mesela İbrahim zamanında Babil'ler vardı Mezopotamya'da, Urfa'da. Nemrut, onların da başka zamanlar. Yalnız şimdi şu da var birden arkeolojik araştırma yapılıyor böyle. Arkeolojik araştırma yapılıyor. Yer altından şehir çıkıyor. Şehir, yer altında. Bakın şehirler. Ama tarih yok bu ama. Bilinmiyor bu. tarihi bilinmiyor. Araştırma yapılıyor. Arkeolojik araştırma yapılıyor. Yer altında şehir buluyorlar. Şehir. Altına geçiliyor. Evler şunlara bunlar şunlar yaşamın böyle Yine yer altında Afrika çöllerinde e, deri atakları bulunmuşlar. Allah Bunun tarihi bilmiyorlar böyle. Yine arkeolojik araştırma ne yapmışlar bundan bir de yüksek dağların tepesinde hayvan fosilleri bulmuşlar. Dinozavr hayvan fosilleri bulmuşlar arkeolojide. Bu Ama buna bilim bilim soy bana verememişler. Yüksek dağlar üzerinde Deniz hayvanların fosilleri. Nedir fosil? Ölen bir hayvan toprağa gömüten sonra toprağı kalan bir hayvan zamanla taşlaşır mı bazıları bile? Taşlaşıyor. Kalıntıları ama. Tamam değil. Bence. Kalıntıları. Yüksek dağların tepesinde deniz hayvanın fosilleri buluyor arkeoloji uzmanları. Ama bunu bilim çözemiyor. Nereden geliyor bu diyorlar. E, Kona baksınlar Kur'an bunu çağırıyor. Nasıl çağırıyor muhtemelen? Nuh nasıl oldu? Bütün dağları su kapladı bakınız. Yani yeryüzünde Himalaya dağları dahil yeryüzünde bir zerre kara kalmadı bak. Kalmadı böyle. Altı ay, tam altı ay Nuh arasistemin gemisi denizde kaldı böyle. Denizde. Yardan su fışkırdı. Gökten, gökden gerildi. görüldü. geldi, gemi bir 6 ay, Nuhal Hüseyin ve yanındakiler 6 ay denize, gemide kaldılar. Hiçbir zerre kara kalmadı beleci. Demek ki o zaman ne oldu? O zaman deniz hayvanları ta yükseldi bunlar da. Dağların tepesine su çekilir orada kalmışlar. Ölüp kalmışlar muhtemelen beleci. Kur'an aşkı ve bunlar muhtemelen. Ama onlar bunu çözemiyorlar bunlar bunu. Efendim nasıl çıkmış hayvanı dağdan tepesine? Nasıl orada bunlar? Şimdi bu konu şuradan girdim buraya. Demek ki tarihin bilemediği bir dönem var mı? Var. Ve bunun tabi onlara kabul ediyorlar böyle. Yani tarihlik zaman diye bir zaman birimi var. Ama naka ileri gidiyor. Nereden başlıyor? da bilmiyor bu şey. İşte Zülkan Aleyhisselam'ın bu yaşadığı zaman da o dönemde. Yani tarihin ulaşamadığı bir dönemde. Ne ki işte bazı kişiler bu konu bilmediği için şey ne yapıyorlar. Acaba kim müzükarır, kim bu iskender olabilir diyorlar. Bakın ne kralı. <gülüyor> Halbuki bakın PG olması yüzde 99 garanti böyle. Müzü sahibi kendisi böyle. Müzü sahibi kendisi. Şimdi Sed'in yerin neresi abi? Nerede bu set muhteremler? Set Avrupa'da değil. Anadolu'da değil, Asya'nın doğusunda değil, neresinde? Asya'nın doğu kuzeyine doğru böyle. Yani doğudan doğu kuzey doğusunda. Olması gerek. Olmuyor Çünkü önce Zülkan batıya gitti. Kara bitti, okyanusuna gitti. Doğuya döndü, yine kara bitti, ve geldi doğuda. Ondan sonra kuzeye yöneldi. Kuzeye yöneldi ve ona seddi yaptı. Yani bu sevdiğin yeri Asya'nın kuzey doğusunda, uçta kalmış oluyor. Bazı alemlere göre de bu Bering Boğazı'nda olmuş sayesinde kuvvet ediyorlar. Bering Boğazı. Yani bu Asya, Avrupa, Amerika'yı birleştiren yer. Kuzeyde Amerika Asya'yı birleştiren yer. Yine tahminlere göre o dönemde Amerika Asya arasında bu ...karadan geçit varmış, birleşikmişler bunlar... ...o dönemde. Zamanla kıta ayrılmışlar, ayrılmışlar... ...ayrılmışlar bunlar. Şu ihtimale göre... ...demek ki... ...belki de o yamyam kabileler... ...belki de o zamanla Amerika'da yaşıyorlardı... ...mahattilerinler. Tabi Allah alem kesinlikle... Olmaktadır, ...demişler bunları. Yalnız yani ayetteki anladığımız şu anlamına geliyor... ...bu yapılan... ...sed... ...batıda Avrupa'da değil... Asya'da olsaydı değil, Kudreti Asya'da böyle, yukarıda yapılmış oluyor. Böylece. Şu anda Siyedin yeri belli mi? Değil mi? Teşekkürler. Belki de insanın yaşamadığı yer şu anda orası. Ne oldu bilmiyorum bunların. Şimdi gelelim inşallah. Bu Siyedin Hoca kıyamete yakın. Yani bu seyrede nedir? Kırametin on tane büyük alameti var. On büyük alameti var. On alametin biri de bu seyreden yıkılıp Yecmeci kavminin gelmesi. Orta Asya'ya, Arabistan'a buralara gelmesi. Enbiya Suresi ayet 96-97'de Mevla buyuruyor. Hatta iza futihat, yecü-ü mevcucu. Hatta nihayet sonuç anlamıyla şey geliyor. İza futihat, yecü-ü mevcucu. Yecü-ü kavmi o suru aşınca onlara fetholun zamanlar. Yani böyle bir şey yıkacak konu ya yere batacak. Ne olacak oraları tabi Çünkü dünya çok değişmiyor. O dünya değişmiş. Yani göllerin çoğu, göllerin çoğu meskün bedelermiş mesela. Ya e bunlara bir Lut gölü var mesela. Dün Lut gölü. Bu Araplar denizli Araplar, deniz Lut denizciolar altına bunu. Fakat bunun bütün dünya kabulleniyor. Lut gölünün bulunduğu yerde bir toplum yaşıyordu. Yaşıyordu orada. Lüt oldu, yaşayan olursa battı, göl oldu muhtemelen. Yani bunun gibi e, çok göller, hatta denizler bile insan yaşadığı mescim gölleri de bunlar bile böylece. Vehüm onlar yeciş meciş kavimleri minkül hadebin yensilun. Kıyamet yaklaşınca onlara Mevlam izin verince Niyana alda izin verecek bu demek ki o tür insanlara buna müsaaklar. Bir bela olacak Allah'ın bela. Bela olacak olan insanlara belalar. Böhum onlar, o toplumlar minkülle hadebin her yüksek yerden yensilün surete gelecekler. Her yüksek yerden bakınız burada. Hade yüksek yerden buna eski müfessiller işe dağılır aşip gelecek deniyor onlara. E, o zamanlar ancak o şey gelirdi. Ama günümüze bir bunu şu yorumlayabiliriz. Uçakla gelmeleri de. Çünkü Kur'an-ı Kerim soy kitap kitabıdır. Soy kitaptır. Eğer Kur'an-ı e burada yani uçak tayıra diye girseydi o insan anamaz bir şey bunu anlamaz adamın. Fakat aldan Bakın burada mevzamın kullandığı kelimeler bak. Minkülü hadebinim. Bu da minkülü cebelin gelmiyor bakın burada. Cebel daha bu kulan aslında. Her dağdan inebilen buyurmadı yani. hadebin her yüksek bak. Yüksek Demek ki belki de uçaklarla dağda da gecekte. Vakti böyle vadül hak. İşte o zaman akan yakışacak mı? kıyamette Şimdi, ne zaman bunlar gelecekler? Hz. Aleyhisselam indikten sonra yerine o zaman gelecekler bunlar. Tabi bunlar öncüleri vardır. Mesela decjalında 30 decjal, decjal vardı aslında. 30 ayırlı bunlarda. Öncüleri vardır bunların da. Asır ağırlıklar demek ki o zaman gelecek bunlarda. Şimdi, Hz. Aleyhisselam okuyacağım inşallah hadis-i müslümde sayın müslümde fakat çok uzun olduğu için bazı parçalarını alacağım önce deccal çıkacak deccal te değil de D ile deccal çıkacak 30 tane deccal çıkacak demek ki ayrı ayrı ülkelerde 30 tane deccal çıkacak Deccal insan tabi. Evliya da insan, peygamber insan. O da insan. Ne var ki en azgın kafir olacak. Bu Deccalların her birisi hangi ülkeye hakim olmuşsa iktidar almışsa her biri hakim olduğu ülkede kendilerini Allah'ına koyacaklar. Uluya davası deniyor bana. Yani Allah'ın emrini kaldırıp Allah'ın koyduğu kuraları kaldırıp kendine kural koyacaklar ve insanlara korku içkin yapacak insanlara, İnsanlara korku içkin yapacak insan yapacaklar böylece. Şey. Yani kim onların kuralına uyumazsa asma, kesme, idamlar, şunlar bunların muazzam bela yapacaklar bunlar. Bu için bu yürü peygamber ne kadar peygamber gelmişse her peygamber koymini, Bununla korkutup yürüyor böyle. En büyük bela, en dehşetli bela, bu deccal belası oluyor muhtemelenler. Kendini haşa Allah'ına koyacak böyle. Allah'ın bütün Kur'an'ını kaldıracak, kitabını kaldıracak, dinsi bir rejim kuracak bunlar. Fakat çok baskıcı olacak ama böyle. Çok zulüm olacaklar bunlar, insanlar, edecekler bunlara. Yalnız... Mekke ile Medine'ye Deccal'ın rejimi giremeyecek muhtemelinde. Yani Mekke Medine hariç ikisi hariç ondan başka her tarafa bu rejim girecek ama. Tabi nasıl ki bazı imparatorlar krallar zalim de olsa hepsinin gücü bir olmuyor. Kim daha kan işen oluyor, daha zalim oluyor daha güçlü oluyor. Bu Deccal'ların da hepsi aynı güçlü olmayacaklar bunların da. Bazı daha güçlü olacak, daha baskı olacak bunlar da. Yalnız Mekke'le ile Medine'ye onların rejimi giremeyecek. Melekler kuracaklar. Yani İslam'ın ahkamı hükmü, koron hükmü orada baki kalacak kendi kadar. Mekke Medine'nin kalacak kadar. Şimdi hadiseden inşallah birileri okuyorum. hadir çok uzun çünkü. Hatta baştan şöyle geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte. Deccal'dan bahsederken peygamberimiz bazen senin kısmı peygamberimiz böyle yavaş konuşmuş, hızlı konuşmuş. bir sahabeler acaba Deccal yakına bir hurmalatamıyor demişler, korkmuşlar muhtemelen. Böyle. böyle bir hava olmuş onda böyle şey. O zaman daha böyle şey. Olmuş. Tabi bu Deccal denen kişiler ölecek ama onlar rejimlerine devam edecekler rejimlerine tabi. Sebeylama huve, kezalik bu şekilde yeryüzünde Deccaliyet rejimi devam ederken ederken, dinsiz hakim olurken İzbiya sallallahu ta'ala el-Misya bin Meryem Allah Teala Mevlam Hazreti Risa'yı dinine gönderecek. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri ölmeden gökyüzüne kaldırıldı. Hristiyanların inancına göre daha doğrusu bugünkü güncel incillerine göre onlara göre Yusuf Aleyhisselam haşa öldürüldü. Sonra efendim yıkandı, medara gömüldü. Onlar hepsi gün gidiyorlar birkaç tane kadın da onu aramaya gidiyorlar bulamıyorlar mezarında. Tabi bir yani güzel mesle ama saçmalı diyeceğim onlar güzel mesle ama de yani, yani bugünkü Avrupa'nın inanması bunun gerçekten kabul edilemeyecek bir şey bu bir Avrupa'nın Araştırmacı olan kişi bakınız. yani bakınız? iki tane kadın, iki tane kadın bakınız, inciğin özünü buna teşkil ediyorlar. İki tane kadın, ki onlar Rapture İsa raptire insan mezarı gidiyorlar da ona kutsal yağ sürmek amacıyla bir ya. Mezara şey işte giriyorlar. İçine bir adam görüyorlar. E, o burada yok. O dirildi kalktı diyor bunlara. İki kadın bu ne yapıyor? İncil'i ile bu köşeye verece. Halbuki kutsal kitap peygambere veriyor. değil yani Kadına verilmez ki bu. İsa'nın 33 yaşında 30 yaşında peygamber oldu kendisi. 30 yaşında hayatı çok, çok şey geçti hayatı. macera hayatı geçti böyle. Yahudiler bunu öldürmek istiyor Yahudiler. Annesi aldığı bunu, Mısır'a kaçtı, oraya gitti, buraya gitti, kaçan maça kaç, her böyle böyle böyle gezdi. Zaten babası yok kendisinin de. Babası doğdu. 30 yaşında peygamber oldu. Ancak 3 yıl peygamber yaptı 3 yıl. O da ama hep gizli gizli gizli gizli böyle. Bunu yaptı. Onu zaman içir yazılamadı. Çok az ona inanan insanlar da. Bunu Rabbim Rabbimle Altın Mevlam bunu askerına basiyat ölmece gelisini Rabbim bunu göğe kaldırdı. Hayatta, gökyüzünde, ikinci gökte. Peki o nasıl yaşıyor acaba başlarına şimdi? Ne bileyim bu konuya gelmiş daldı. Şimdi bir insan olarak bir kişi uzaya çıktı mı orası yaşayamıyor. Buradan okçaya götürecek ki hatta yüksek dağların tepelerinde bile oksijen çıkıp yaşayamıyor. Bak yani uzay muhtemelen. atmosferi geçirme tabi zaten üst tabakada okçaya yok zaten. İnsan yaşayamıyor orada. Nasıl yaşıyor? Daha yüksek hafta burada esnaf keyf keyf muhtemelen. esnaf keyf. O zaman demiştik, bir insan yönük olsun, yukuda olsun. Ancak 3 gün susuz dayanabilir bakınız. Bir insan. Komada olsun, yukuda yönük olsun, ancak susuzluğa 3 gün dayanabilir insan. Beden. Bedenin su bitti mi, Kan ney ki su oluyor, kan pıhtılaşıyor. Kan pıtılaşmıyor ne oluyor, kan duruyor. Bak yani kan duruyor, kalp hepsi durdu, öldü insan şimdi. Ama hesap ne oldu bunlar? 309 sene onlar, bak susuz yaşadılar böyle. Bırakar mı gıdayı? İnşallah böyle. Nasıl yaşadılar bunlar? Onlar evli ya. Demek ki Rahman onlara verdiği bir Tabii evluya kerameti, mucizenin çok altında. Onlara bununla böyle üç sene olarda, Demek ki sen Hazretleri'de, Hazretleri'sa da, gökyüzünde böyle yaşıyor muhteremler. Ee, şimdi tabi için girmemeyeceğinde hayat beşte ayırıyorlar evliyullah, beşlerde ayırıyor hayat evluya. Bir normal bizim yaşantımız, yaşantımız sürekli havaya, suya ihtiyacımız var bizim. Çok aşırı bir şey. İkincisi evliliği hayatı. Özellikle Jarullah ve Evliullah. Bu hayatı, bizim hayatımızdan daha farklı bunlar. Çok az su bunlar. Çok az gıda alırlar. Ama bizden sağlıklı yaşarlar bunlar. Üçüncüsü Hızır Aleyhisselam hayatı. Hızır Aleyhisselam. Sene bir defa zelze mi içermekte bak. Bana yetiyorlar. Bu şekilde Demek ki Hazreti hayatı da... ...farklı bir hayat kendisi tabi yani. Orada. Bir de şu var şimdi... ...açlıkla aradan... ...bindolgüt e, küsü sene geçti... ...göğe kaldırıldı. Ama aynı yaşta duruyordu. 30 yaşına geleme. Yaşlanmıyor arada. Aynı yaşta... meslek. ki... ...Havis Aleyhisselam... ...dünyaya inecek. Neye inecek? Nereye girecek? gelecek? Nereye gelecek? Feyemzülü Minare-i Bella. Yani Türkçe biz ona ak minare diyoruz. Biraz minareye gelecek. Biraz minare. Nerede bu? Şarkıya dımaşka Dımaşk'ın doğusundaki ak minareye gelecek. Dımaşk, Suriye'nin baş yeri Dımaşk muhtemelen. Biz buna Şam deriz Şam. Aslında Şam bir bölge adı Şam. Nasıl Anadolu Trakya diyoruz, Balkanlar diyoruz, da bölge adıdır. Hatta Kurus'a kadar Şam derdi o bölgeye. Suriye'nin baş yeri adı Dımaşk'tır. Dımaş'tır. Demek ki Dımaşk yani gene bir Şam demiş şu şu anda. Ee, Şam'ın doğusundaki ak minareye oraya inecek. İki melek iki yanında iki elini iki meleğine kanatına koyacak, inecek muhtemelen. Gece seher vaktinde o inecek. Peki nerede bu Akmedar'ın Şam'da? Şam'da var mı acaba? Şam'da Ümeyi camisli var muhtemelen. Ümeyiye. Emimi camisi deniliyor buna. Ümeyi de deniliyor buna. Ümeyi camisi bir cami var Şam'da. Bunun üç minaresi var mı böyle? Çok büyük cami. cami D-dörtgen cami. Çok büyük cami. Dört mücrabbu var. Dört mezhebin. Bir de içinde türbe var. Başı da orada. Türübe arada. Dört tane şey var. D-dörtgen şeklinde. 700 küsür metre ama böyle O kadar büyük. Yani burcu görünmüyor. O kadar büyük bir cami. Bu camide üç minare var. Bir doğusunda Kıble doğusunda tam uçta. Tam karşısında bir de batıda biten cami var. Şimdi Kâbe'ye dönünce insanın solu doğu olmuş oluyor. Doğuda bir minare var. Bir de batıda bir minare var. Bir de tam arkasında ortada minare var bunda böyle. İşte soldaki minare doğusundaki minare. Bunun adı da Alt Minare muhteva. Ara buna Minare-i Beyza diyorlar buna. Diyorlar. Alt minare bunun adı da böyle şey. Bu minare beş şerefeli. Beş şerefli minare. Altında bir oda var. Büyük bir oda. Oradan giriliyor. Oradan çıkılıyor. Ben şahsen birinci şerefeye çıktım. Yani i̇çinden deve gezer. O kadar geniş birinci şerefe. Oradan baktım. ikinci şerefeye çıktım. O biraz daha dar. Üçüncü şerefeye çıktım. Oradan baktım, ben yukarı aşağı bakamazdım işte bakamazdım, başım döndü, daha yukarı çıkamadım böyle. Ama Şam şey ibadetle kalıyor böyle, yani üçüncü şehvetten çıktım, o şehveden biraz fazla gezmeyemedim ama korktum orada, aşağı bakamam ben de başım döndü benim oradan, baktım oraya beş şerefli binare, işte bir saat mazitlerim, bunlar inecek mi, oraya. Şimdi tam burada bir de Pekin'in burada bir mucizesi var, mucize burada var. Nedir bu? Peygamberimiz'in zamanında Şam feth olmamıştı. Roma ayeti, Doğu Roma ayeti. Bilansın da ona baktım, tanıştım ben. Peygamberimiz zamanında. Ama Hendek savaşın yapıldığı dönemde Peygamberimiz Hazretleri müjdeyi verdi ama henüz yapıldır ki şey. Kısa geçeyim okuyunca Mehmet Ağabeyim. Peygamberimiz bir Yemen'a e baktı. Allahu ekber peygamberimiz. Şam'a doğru baktı, Suriye. Allahu ekber dedi. İran'a doğru baktı, Irak'a doğru baktı. Allahu ekber dedim. Soru sahabe ne oldu yarasıyla Allah. Olayda şu şekil biraz açım inşallah. Hendekler kazılırken müşrik orduları geliyor. Hendekler çabuk kazılıyor. Her 10 kişiye 40 zira arşın yer belirlerinde. Peygamberimiz hendeklerin üstüne peygamber siz eliyle sizde bende. Her on kişiye 40 zira, zira pamuk uçundan düşecek olan kısımdır. 40 zira verildi. Hadis selmanın farisi bulunduğu bunun du o bölgedeki kazıda ortaya kocaman bir kaya çıktı. Ser kaya tam ortaya çıktı. Ama düşman geliyor. Acele ediyorlar. Çok acele ediyorlar. Acele kazanması gerekiyor. O kadar uğraşıyorlar. Hazreti Selman çok kuvvetliymiş kendisi. İri yapmış kendisi. O kadar uğraşıyorlar. 10 kişi artık bitkin hale geliyorlar. Kimse kayı çatıdamıyor bile. Kımıldamıyor. Diyorlar ki efendim bunu yerine değiştirelim. Aynı genişlikte önden yer alalım diyorlar. Hazreti Selman olmaz. Neden? Neden? eli elisizdi. Parmanı çizdi bunu bir şekilde. Elini çizdi bunu. Olmaz. Resulullah'a danışan bakalım. bakkalı. Yaratık durum bu şekilde. Peygamber, ben geleyim dedi. Peygamber, peygamber geldi, işe girdi. Elini aldı, peygamber kazmayı. Peygamber böyle bir vurdu ile. Daha ilk vuruşta bir çatladı. Bir ateş çıktı, alev çıktı tam böyle. Fakat öyle bir alev bir sanki ışık saçlı etrafına uzakları gösteren ışık çıktı. Peygamber şeye döndü, yemeğine doğru. Baktı Peygamber, Allah-u Ekber dedi. Hep tabi sahabeler tevk getirildiler. Peygamber bir daha vur, tekrar vurdu kayaya. Kaya daha fazla çatıldı. Sonra Peygamber Suriye, Şam'a doğru döndü. Yani baktı Peygamber baktı yine Allah-u Ekber dedi. Hep sahabeler tevk getirildiler. Peygamber üçüncü sefer vurdu. Kaya turbuz oldu. Kaya parçalandı. Kaya tırbuz oldu. Kum gibi oldu. Daldı kaya. Peygamberimiz Irak'a doğru döndü. O zaman İran'ın bahşeyleri Medayi'ndi. Medayi Irak'taydı, Medayi'ndi. Zahran değil o zamanlar. Peygamberimiz Irak'a döndü, baktı Allah'a ver dedi. Sonra sordu sahabeler peygamberimize Ya Resulallah! Çünkü biliyor ki sahabeler Allah'ın Resulü ne yaparsa onun bir hikmeti, sırrı, şifresi vardır bunun yanında. Ya Resulallah! Bir kuruşa sen Yemen'e döndüm et. ettim. Nedir bu O Onda Rabbim bana sana'nın yani Yemen başlığı San o zaman sana'ymış yine. Rabbim bana sana'nın köşesini gösterdi. Onu Cebrail Aleyhisselam geldi bana müjde verdi. Ya Muhammed yakıda bu senin olacak. Ben tebbi getirdim. Son ikinci vuruştığımda Rabbim bana Şam'ın köşesini gösterdi bana. Cebrail Aleyhisselam bana müjde verdi. Yarış Resulallah senden sonra hem arası feth olacak bak senden sonra. Üçüse medayim feth olacak. Şimdi peygamdanın zamanında demek ki Şam, Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır hep araları doğu Roma'nın Bizans'ındı. Peygamdan sonra Hazreti Ömer'in zamanında feth olundu mu? Demek, bak, feth olundu. Bu Ümmeli Camisi'nin bulunduğu yerde daha önce orada Roma'nın bir tapına varmış. Roma'da ayrılmadan önce Romalıların bir tapına varmış orada. Son Roma ikiye bölününce ve doğru Romhristine kabedince tapını yıkmışlar, kilise yapmışlar. ya oraya bırak. Aynı yere. Bunun üzerine Emirhanlılar bin adamlık kilise yerine bu sefer bu oraya bu cami yaptırmışlar öyle cami yaptırıp yaptırıyorum demiş dünyanın tek bir tane olsun büyük böyle bir şey. 10 yılda 10 yani, yılda ne kadar işi çalışıyor bak. 1000 işi çalışıyor. 1000 tane işi çalışıyor. 10 yılda bitiriyorlar bunlar böyle bir şey. yani bir avlusu var ki artık muazzam avlusu var. Her şeyleri artar kendisinde. İşte bakınız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayattayken şahfet olunmadı. O camimiz yoktu orada. Doktorada, Peygamber'in bunu verdi hanı bu şekilde, bu ineceğini, Hatice Aleyhisselam, oraya inecek muhteşemde. Gece, seher vaktinde, inecek, iki meylerin iki kanatını elimi basacak, böyle bir anda inecek böylece. Fiyatü'l-übuhu, ve hemen, Hatice Aleyhisselam, Deccal'ın peşine düşecek, onu arayacak şimdi. Hatta yürüyüşe bir babül lüd in. Yükselsen adam Kürsedecek, Kürsede babül lüd deniyor, yani lüd kapısı denen bir yerde. Oradaki Deccal'ı bulacak. Demek ki orada Deccal rejimi orada olacak, olacak. Feak tülü onu öldürecek, öldürecek. Ve o şekilde Deccal rejimi dönemi tarihi kaplanacak mıdır? kafam şey kardeşim. Tabii Deccal'ın gücü bir olmayacak. Hadise ilk günü bir sene gibi olacak, ay gibi olacak. Tabii yavaş yavaş, az yavaş yavaş Bu da kadar gelebiliyor. Ancak tamamen dünyadan kalkması, projesinin bir sanırsam inmesi olacak. Onu öldürecek. Orada da bir sanırsam hazreti Kur'an'a girecek, Mekke'ye gidecek. Tam anda cemaat namaz kılmışsa, o zaman da böyle. Oraya gidecek azetleri ve <Sessizlik> basullah yeci mecüş. İşte ondan sonra tale bu iki topumu çıkaracak hiç mecici Buraya ki Rabbi İsa ya İsa iki kavim geliyor yezi mecüş. Bunlara gücünüz yetmez ve hümminki hadi bir yensin diye her yüksekten böyle akın akın dağlara gelecekler böyle. Bunlara geçti yerde iyice kalmayacak böyle. Hatta bir tabure gölü var o gölde kuruyacak. bir şekilde su içecekler böyle. Kalmayacak. Hadi İsa Aleyhisselam ancak müminleri Tur Sina, Turdan'a gidecek. Onlara söylecek İsa Aleyhisselam. Deccal rejimi arttı, bitti. O rejim bitti. Kim o rejime aldanmamışsa, imanla sabit kalmışsa, onların durumundan anlatacak bunları, bakanlarını. Ve Yahsür-i Yolla İsa ve eshab fit Fitturi ve gelince İsa Hazretleri, Müminler-i Baber'de, Tur da. Muhasara da kalacak hem muhasara oraya giremeyecekler geç kamarda. Kalacaklar burada. Tabii açtık açtık olacak Demek açtık orada. Ne mi ekorada? Su var Açtık olacak orada. Hadisler bir Pegamız bir öküzün kafası ve eti bırak yani bir öküzün kafası, kemik kafası yüz altından kümeti olacak anda böyle. Yani kıtı olacak orada. Hepine kalacaklar. Bunun üzerine Risale-i Samadetleri mümkün de dua çekti. Ya Rabbi sevmedi bunlardan kurtar ederekten. Allah-u Teala bir kurçuk dönüyor. Kurçuk. Yani küçük bir mahluk. Belki de minik mikrop olabilir. Mevlam bir hayvancık mevlam verecek. Bu kurçuklar, küçük kurtlar, belki görünen mikroplar bunlar, ne kadar mevcut hiç kamyon var insanlara varsa her birini ensesinde onun ısıracaklar bunlar. Enseyecek bunlar da. Hepsi ölecekler. Bir anda ölecekler. Oluyor mu? E oluyor ya. Bizde günümüzde kene var, kene muhtarım değil mi? kene var günümüzde. Aslında kene zehirlidir kene aslında. Kene zehirli değil. Ne de ölüyorlar. Kene zehirli bir mahlukudan kan aldı mı? O da insan ölüyor mu? Delerek kene gibi yapışma. Bir de yapıştı mı kene? Kaparamazsın böyle. Yani insan keneyi çekse koparamazsın Kene başı kola çıkmaz böylece. Ne yapma gerekiyor? Aklını olsun sevdiler. <gülüyor> en şey alkol böyle. Kolonya ya bakınız. Yani bir insana kene yapıştı mı? Hem üzerine dökün kolonyayı kendi çıkar başına gider muhtemelen. Kolonya çekmiyor böylece. Demek ki bakın günümüzde kene denen bir hayvan ısırıyor. Yani bugünkü bu çağımızda kadar bilim, teknoloji var. Bu kadar tübü ölemiş, ama kurtarmayalım. Öyle bir şekilde böylece. onlara bir mikrop verecek. Pramonlara bir kurçuk verecek merdan onlara. seden bunları ısıracak. Ne yapacak onları? Hep ölecekler bunlar. Ölecekler bu sefer ne olacak? Her taraf insanleşti olacak şimdi. Kimi belki milyonlarca tabii. insanleşer her taraf. E, Sıcak bölge oralarda kokma başlayacak. İnsanın rahmet kokusunduran insanlar. Dedi, ya hırsız edecekler. Allah'a dua edelim. Abim bunları bizden kurtarsın. Yani taşlamaya bitmiyor bunlar. Bu kadar leş taraf. Dua edecekler. Bunlar Rabbim kuş gönderecek. Derya boğunlu şeklinde kalın ama büyük. Kuş rahmet gönderecek. Gelen kuşu bunu alıp buna götürecekler. Nereye gittiği bilmiyor. İhtimali tabi denize atacaklar bunları ve temizlenecek leşler muhtemelenler. Allah Allah'a bir şey güçlü muhtemelenler. Nasıl ebabil kuşları geldi, ebri ordusunu taş atlar salsal verecek. onlara kuş gönderecek. Açakın denizden temizlenecek. Arkadan da bol bol yağmur yağacak arkadan da her taraf temizlenecek. Bereket olacak çok on böyle. Çok bereket olacak. Hayırü selam. Dünyana yaşayacak daha muhteremler evlenecek. Bir oğlu bir kızı olacak kendisinin. İhtimalen de Medine'ye gömülecek peygamberimizin kabri yanına gömülecekler. Bu bir ihtimal deniyor fakat kuvvetli bir rivayet olarak bela rivayetli bu şekilde. Şimdi Peygamberimizin kabri şerifinden bir kişi boş yer var. Boş yer var. Hz. Hasan o historayı görmek istediği kendisi de böyle Hasan peygamberimizin tam tıp atıp benzeriymiş. Peygamberimizin tıp atıp benzeriymiş peygamberimiz. Hz. Hasan'ı gören Resulü kendisi bile. O kadar benzeriymiş. O tabi genç yalnız zehirlendi, hanımdanın zehirlendi kendisi. O öyle istedi. Fakat ona nasip olmadı denildi? Ona de nasip olmadı. Hazreti'nin tabii o şehit oldu, Keraba'da orada kaldı o kenislara benziyor. Hatta başkaları istedleri gömüşler. Nasıl mu mu oraya? oraya. oraya bir orada bir şeyler var orada. İşte ihtimal olarak da istedim oraya gömücü muhtemeler, gömücek oraya. Yani o zaman o dönemde, o dönemde yeryüzünde bolluk olacak, bereket olacak. Huzur olacak bu anda bir. Muazzam, huzur, bolluk, bereket, kardeşlik. Yani asıl saadetin bir nevi, küçük bir gölgesi tipi benzeri yaşanacak. Öyle olacak. İşte o zaman da Yahudi orada gidecek. Hatta Müsana'nın öldürdüğü o decalda belki de Siyonizmin, şahsmanız olabilir böyle, Siyonizmin. Çünkü Siyonizm de bir ola bir deccaldır aslında. Siyonizm de. Bir o da bir deccaldir. Siyonizm de. Fakat tabii o dönemden sonra yine insana bozacaklar o Ne Niye ikmezse insanoğlu, insanlar halini koruyamıyor o E nasıl olur bu? E kendimize bakalım. Muhtemelen. Kendimize bakalım. Hepimizde bu değişim oluyor mu? Oluyor. Hepimizde değişim oluyor. Öyle zaman gelir, insan güzel alır, insan alır. Tahtı alır, feyzi alır böyle. İnsan namazı doyamaz. Kur'an doyamaz. Allah demir insan doyamaz. İnsanın gönlü Allah'la dev yanar. İnsan samimi olur böyle. Allah'a kişi. Vakası üç gün, beş gün sonra kişi valini bulamıyor. Derler. Namaza girer, Yok, ama tatsız oldu böyle. Ne oldu bana insan böyle şey? Yani insan oldu halini koruyamıyor. Muhtemelen. Koruyamıyor böyle, şey böyle. Koruyamıyor. İşte imtihandan burada son nefeste burada mı Son nefeste burada. Yani iş elden gelince kadar güzel hal çalışmalı. O halde korunmalı o te. Düşüş kolay. Yani bir insan bir harama baksın. İnsan biraz boş konuştu. Bak bırakın günahı. Yani İç kişi bırakın böyle. Bir insan biraz boş gözleri kessin. Gülsün mülsün. Hem insan hale dışına bakıyor. Hemen böyle. Kişi bakar ki Allah o tat yok şu an inşallah. Yani kişi konuşurken Kuranı kerem Mesela birkaç kişi geldiler. Konuştular, güldüler. Maşa mahsettiler. Boş şey konuştular. Gittiler. Güne korkuyor Allah-u Kuran-ı Ama değiş oturup geldi. Al değişmiş tarafta. Yani hali korumak çok çok önemli derler. İnşallah nasıl beş tepinde inşallah bu halimizi korumaya demeyeyim de önce güzel almayı, o hali korumayı ben nasip etsin inşallah. Millet tarafta Fatiha.